Pizza Express Pars'ı dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam Berdostane Geremi. Ez Açık Radyo programı Fizan Express'i Ramiş Devit. Milat Bülent Kılıç'tan. Geçen programda da söylemiştim ama yinelemek istiyorum. Mayıs ayıyla birlikte program aynı gün ve aynı saatte olmak üzere iki haftada bir yayınlanıyor olacak. Mayıs ayından sonra e, İran'da büyük çalkantılar olmazsa küçük özetler verip müzik yoğun programları yapmak istiyorum. Bugün e, güzel bir haberle başlayacağız. Söz konusu haberi İran'da bir dostum yolladı bana ve kendisine bu nedenle çok teşekkür ediyorum. E, İran'da müzik insanları ve mühendisler bir araya gelmişler ve yaklaşık 3400 yıl önce kullanılan bir çalgıyı yeniden yapmışlar. Bu çalgıya Çenge Ergan ya da Çenge Ercan deniyor. Yani Ercan Liri diye adlandırıyorlar. Çalgının bu yeniden yapılmış halini tanıtan Rana Zend adlı müzisyen hanımefendi bu çalgının Yunan topraklarında da bir benzeri olduğunu söylüyor. Ama hangi halkın kimden aldığına ilişkin ellerinde bir kanıt olmadığını belirtiyor. Aynı zamanda çalgının müzikal yeteneğinin de modern çalgılara göre biraz düşük olduğunu belirtiyor. Her koşulda ben bu habere çok sevindim. Çok önemli bir gelişme olduğunu düşündüm. En azından çok tatlı, şirin bir gelişme olduğunu düşündüm. Şimdi Rena Zend'in bu çalgıya nasıl can verdiğine ilişkin bir parça dinliyoruz. İran'da kız çocuklarının gittiği ortaokul ve liselere yönelik kimyasal saldırılar devam ediyor. Rejem ise her zamanki gibi olup biteni küçümsüyor ve bunun öğrencilerin kuruntusu olduğunu demeye getiriyor. Fakat hastaneler solunum cihazına bağlanmış öğrencilerle dolu. Kasılmalar ve solunum zorlukları içinde bir yığın ergen var ve durumları gerçekten içler acısı. Doğrusunu isterseniz böyle bir ortamda nasıl oluyor da İran halkı milyonlar halinde sokaklara dökülmüyor gerçekten şaşıyorum. Hatta bazen bana öyle geliyor ki İran halkının acı eşiği epey yükselmiş durumda ki bunlara gerekli tepkiyi vermiyor ya da veremiyor. Rejimin şahin kanadı ve elbette onlara bağlı gruplar son zamanlarda başörtüsü konusunda yeni bir atağa geçmiş durumdalar. Ülkenin her yerinde örtünmeye ilişkin baskılar artıyor, artırmaya çalışıyorlar ve bu düzlemde de sokaklarda devriyeler ve besiçler kullanılıyor. Üniversitelerde ise hocaları olup bitenlerden sorumlu tutmaya çalışıyorlar Onları bir maşa haline getirmeye çalışıyorlar. E, fakat daha önemli ve daha yeni olan bir şey var. O da kameralar. E, Mobesa kameraları sokaklarda ve caddelerde e, otomobilleriyle bir yerden bir yere gitmekte olan e, ama hijabı uygun olmayan kadınları saptıyor. Ve onlara ağır para cezaları kesiliyor. E, hatta otomobilleri parka çekiliyor. Öte yandan kadınlar geri adım atmıyorlar. Atmak niyetinde de değiller. Yani hiç değilse bu kozların paylaşılacağı yeni bir aşamanın eşiğindeyiz gibi. Bu arada şunu da söylemem gerek. İran halkı örtünme konusunda kabaca, yalnızca başörtüsüyle ilgili bir mücadele yürütmüyor. Bütün kıyafetlerde bir Mücadele yürütüyor. Bütün kıyafetlerde bir rahatlamanın ve özgürleşmenin peşindeler. Ee, yani etek de giyebileyim, pantolon gömlekle de gezebileyim, erkek arkadaşımın elini de tutarak yürüyebileyim gibi e, talepler var. Birbirine bağlı birbirini izleyen çokça talep var. Ee, yani İran kadınları özellikle kadınları direnecekler öyle gözüküyor. E, bu düzlemde erkekler de sıra bizde diyorlar. E, biz de örneğin şortlarımızı giyerek e, kadınların bu kalkışmasının bir parçası olmalıyız diyorlar. E, bu doğrultuda hafta içinde özellikle Tahran Üniversitesi kampüsünde ciddi eylemler vardı. E, Tahran Üniversitesi e, kentin tam göbeğinde, kalabalığın içinde bir yerdir. E, bu da Tahran'ın kalbinde... İtiş-kakış var, çatışmalar var demektir. İran'da e, bu ayaklanmalar başlayalı beri çok fazla vahşete tanık olduk. E, ben kendim çok fazla vahşete tanık olduğumu düşünüyorum. Elbette e, medyalar üzerinden, internet üzerinden oldu bu tanıklık. E, ve bunların beni yıprattığını düşünüyorum. E, çok kez öfkelendim ve çok acı çektim. Bu nedenle acaba bu programı gözyaşlarına, ağlayışa ilişkin şarkılara mı ayırsam diye geçirdim. Hatta bir miktar hazırlık da yaptım ama sonra ansızın vazgeçtim. Bu vahşetin, bu acıların aylardır takip ettiğim rotayı değiştirmesine izin vermemek istedim. Buna karar verdim. Dolayısıyla bugün neşeli parçalardan oluşan bir derleme çalayım dedim. Dinleyeceğimiz ilk parçada bu tür bir neşeli parça olacak. İran Kaşkay'lerinden çalıyor olacağım. Hüseyin Hemidi'nin Uca Dağlar albümünden Aşık Geldi Mehlemize adlı parça bu. Dinliyoruz. İran'da geçen haftanın önemli olaylarından biri de Şehzade Rıza'nın eşiyle birlikte İsrail'e yaptığı ziyaretti. Şehzade bu ziyareti sırasında ağlama duvarına da gitti ve başını Yahudiler gibi örterek burada dua etti. Ben berbat bir tiyatronun sergilendiğini düşünüyorum. Ama şahlık rejimi yanlıları yine de Şehzade'nin bu ziyaretini elbette öve öve bitiremiyorlar. Babasının yapamadığını oğlu yaptı diye onu göklere çıkarıyorlar. Netanyahu, İsrail İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Şehzade Rıza burada kapalı kapılar ardında bir toplantı düzenledi. Ve iki ülke arasında barışın hakim olması için dedi Şehzade Rıza. Bu iki ülke arası ilişkilerde barışın hakim olması için görüştük dedi. falan. İran'ın Sözde muhalefet liderliğinin Batı'ya ve e, İsrail'e nasıl teslim olduğunun bir kanıtı bu bence. E, ülke içindeki devrimci hareket aylardır e, iyi gitmiyor. Baş aşağı gidiyor. E, çocuklar okullarda zehirleniyor. E, başörtüsüne yönelik saldırılar, başörtüsü takmayanlara yönelik saldırılar dorukta. E, emekliler neredeyse açlıktan ölüyor, işçiler maaşlarını alamıyor e, ama İran bu uyduruk muhalefete teslim olmuş gibi. E, en azından bu uyduruk muhalefet bütün hızıyla kirli bir oyunun içine yuvarlanıyor. Vahşetin, kıyımın, işkencenin, baskının inadına şimdi de bir benderi parçası dinleyeceğiz. Benderi türünde bir parça dinleyeceğiz. Bir e, bu şehir parçası bu ve Derya Derya adını taşıyor. E, parça Golem Reza Golem Reza Vezza'nın ve Mohsen Şerifiyanın Hele Mali adlı albümünde yer alıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'da olaylar başlayalı beri reformist kanadın sıklıkla dile getirdiği konulardan biri de referandum. Hem rejimi ve hem de kendilerini kurtarmak istiyorlar. Özellikle de ile ilgili konuda baştan beri bir reform öneriyorlar. Rejimin şahin kanadıysa bu konuda ödün vermenin sonun başlangıcı olabileceğine inanıyor. Dolayısıyla asla ödün vermemeye çalışıyor. Konuyla ilgili olarak Hamani hafta içinde bir açıklama yaptı ve bazı şeyler referanduma konu olamayacak kadar edilemeyecek kadar esastır dedi. Ve bu anlamda referandum konusuna son noktayı da koymuş oldu sanıyorum. Loristan müziğinin önemli müzisyenlerinden olan Fereç Alipur'un Evvel Bahare adlı parçasıyla devam ediyoruz. Restak grubunu size yıllar önce tanıtmıştım. O günlerde Türkiye'de tanınmıyorlardı. Ben de grupla bir bağlantı kurmuş. Onların Türkeli dinleyicilerine yönelik mesajlarını da aktarmıştım. Geçen zaman içinde epey ünlü oldular sanıyorum ve artık Türkiye'de de çok iyi tanınıyorlar. Yetenekliler, başarılılar ve ünlerini hak ediyorlar. Onlardan bir bu şehir halk şarkısı dinleyeceğiz. Hele Mali. Gilan eyaletinin en ünlü halk şarkılarından biriyle devam edeceğiz. E, sayısız yorumu var ve ben birçoğunu size dinlettiğimi sanıyorum. E, Gilan diyalektiyle seslendirilen bir parça bu. Keyvan Ali Muhammedi seslendiriyor. Dinliyoruz. Bu kez de Gilan'ın komşu eyaleti Mazenderan'a geçelim ve Erselan Tayyeb'in Kelekço albümünden... Kelekço adlı halk şarkısını dinleyelim. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Bir başka Mazenderan ezgisiyle devam ediyoruz. Keyvan Pehleva'nın Suro Sema albümünden bir parça bu ve Te Gere Te Beru adını taşıyor. Bir başka Mazenderan ezgisini de bu kez Şevvaş Müzik grubundan dinleyelim. Bütün bu hareketli parçaları İran'da ve burada bizi gamlara ve kederlere gark etmek isteyenlerin inadına dinliyor olacağız. Ee, parçanın adı Kale Kenesh. Dinliyoruz. Güney'in, Hormozgan'ın en önemli müzisyenlerinden biri olan Kanber Rastgu'dan yani Haluk Kanberden bir parça bu. Ve programı bununla kapatıyor olacağız. Segoda. Ta Bernamey Diğer Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.